Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. <gülüyor> Namazın vaciplerini konuşurken vacip kelimesine bir e, giriş yapmamız gerekir. Vacip Hanefi fukahasının kitaplarında <gülüyor> farzdan sonraki ifade için kullanılır. Hanefi mezebinin dışındaki ulemanın fukaha'nın kitaplarında ise vacip, Hanefi mezebindeki farz kelimesi için kullanılır. Burada daha iyi anlamamız için şu ayrıntıya girebiliriz. Hanefi fukaha'sında Allah'ın emirlerinin Ayrıntısı var. Bir farz düzeyinde var. Bir de vacip düzeyinde var. E, bu diğer ulemanın e, dilinde sadece vacip olarak geçer. Yani e, anlaşılması için rakam vererek konuşalım. Sadece örnek olsun diye böyle bir şey yok fakrta. Hanefi mezhebinde farz. 100'ü temsil eder, 100 rakamını. Vacip 90'ı temsil eder. Hanefi mezhebinin dışındaki fıkıh kitaplarını okuduğumuz zaman vacip 100'ü temsil eder, 100 rakamını temsil ediyor. Yani Hanefi mezhebinin kitaplarındaki farz kelimesi neyi anlatıyorsa e, Hanefi mezhebi dışındaki fıkıh, kitaplarında vacip kelimesi onu anlatır. Dolayısıyla okuduğumuz kitabın müellifi e, hangi mezheptendir bunu bilerek okursak daha e, iyi bir bilgi veyahut da daha kaliteli bir usulle öğrenmiş oluruz. Şimdi mesela İmam Gazali'nin e, Fıkhi bir meseleyi anlattığı kitabından okuyacak olursak orada bu vaciptir dediğinde Hanefi mezhebindeki farzı kastettiğini bileceğiz. Hanefi ulemasına ait bir kitaptan okuduğumuzda ise burada bu farzdır dediğinde diğer e, ulemanın e, vacip dediğini anlamış olacağız. Aynı şekilde ee, vacip dediğimde de bir hanefi alemi farz kastetmediğini, vacipten bir puan düşük olan hükmü kastettiğini. Tabi emr eden, emreden, yapılması için e, talimat veren hükümler bunlar. <gülüyor> emreden hükümler hanefi bugün de bakıldığında ya farzdır, ya vaciptir, ya sünnettir, ya da Müstehaptır. Sünnet, müstehap kelimelerini daha sonra da e, göreceğiz. Ama özellikle e, vaciple farz arasında ne fark var bunu görelim. Dedik ki namazın <gülüyor> farzları var, vacipleri var. Farzlarını saydık. İşte e, iftitah tekbiri, e, Dışarıdan farzları olarak setre avret. Mesela kıbleye yönelmek dışarıdan şartlarından olan farzlar olarak. Mesela kıraat. Mesela kıyam. Bunları farzları dedik namazın. Şimdi biz de vaciplerinden söz ediyoruz. Vacip Allah'ın kuluna emrettiği şey demektir. Farz da Allah'ın Kuluna emrettiği şey demektir. Sünnet dediğimizde de Allah'ın kuluna emrettiği şey demektir. Bu üç şey farz, vacip, sünnet. Üçü de Allah'ın kuluna bunu yap dediği şey demek olduğuna göre. Aralarında fark var mı? Var tabii. Sünnette Allah yap der. Kulu yaparsa Rabbi ona sevap yazar. Yapmazsa bundan günah yazmaz. Buna sünnet diyoruz. Bir de vacip dedik. Vacipte de Allah yap diyor. Yapmazsa Suç kabul ediyor. Yaparsa sevap verecek. Buna vacip deniyor. Farzda da aynı şey geçerli. Şu kadar ki farz bir hükmü. Yani şimdi bir şeye farz öbürüne vacip dedik. A farzdır dedik. B vaciptir dedik. İkisinde de yapan sevap kazanıyor. Bir, iki. İkisinde de yapmayan günah elde ediyor. Birinci ve ikinci şıkta benziyorlar. Yaparsan sevap var, yapmazsan günah var. Farzda da sevap var, vacipte de sevap var. Farzı da terk eden günaha giriyor. Ee, vacibi terk eden de günaha giriyor. Üçüncü noktada farzla vacip ayrılır. Nedir o üçüncü nokta? Farzı inkar etse bir insan, yok öyle bir farz dese dinden çıkar. İslam'ı gider, Müslümanlığı gider. Vacipte ise vacibi kabul etmeyen dinden çıkmaz. Tek ayrıldıkları nokta farzla vacibin Ayrıldıkları nokta burasıdır. Mesela sabah namazı farzdır. Kılan sevap kazanır. Kılmayan günaha girer. İnkar eden. Yok sabah namazı diyen kafir olur. Mütir namazı vaciptir. Kılan sevap kazanır. Kılmayan günaha girer. İnkar eden kafir olmaz. Demek ki farzla vacibin kesiştiği nokta neresi inkar eden farza kafir oluyor, vacip de kafir olmuyor. Ne demek kafir olmuyor, iyi bir iş yapıyor demek değil elbette. Yani kafir olmuyor o kadar ama farz olan bir şeyi bu farzdır denen bir şeyi Maazallah inkar etse bir insan kökten, dinden çıkar. Farzla vacip arasındaki temel fark budur. Peki, bu fark nereden kaynaklanıyor? Farzla vacip arasındaki birinin, e, yani farzın insanı kafir yapması diğerinin de yapmaması nereden kaynaklanıyor? Bir defa bunu bir para başı cümle gibi anlayalım. Başlık olsun bu. Bir defa farzın da vacibin de kaynağı Allah'ın kitabıdır. Peygamber'in sünnetidir. Zaten fakihler, kendi kendilerine bir şeye farz veya vacip diyemezler. Onu ya Kur'an'a dayandırırlar, farzdır, vaciptir derler. Ya da sünnete dayandırırlar, farzdır, vaciptir derler. Ya da Kur'an ve sünnetten birine kıyas ederek, benzeterek, bu, bunun gibidir derler, farzdır, vaciptir diye karar Fukaha, yani alimler, kendi kendilerine farz, vacip, kararı verme hakkına sahip değil. Hiç kimse sahip değil. Müminlere sadece Allah emreder. Kimse bir şey emredemez. Kimse bir şey yasaklayamaz. Emretmek, yasak koymak Allah'ın hakkıdır. Müminler, fukahadan, neyin nerede olduğunun yerini öğrenmiş oluyorlar. Şimdi tekrar meselemize dönelim. Farzı inkar eden kafirdir dedik, vacibi inkar eden kafir değildir dedik. Halbuki farzla da, vacipte de yapan cevap kazanıyordu, yapmayan günah kazanıyordu. Buna rağmen inkar eden nedir sorusu sorulduğunda, aramızda bu fark çıkıyor. İkisinin de yani farzın da, vacibin de belirleyen kaynağı Kur'an'ımızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir dedik. Madem böyledir, madem böyledir, neden birinin inkar edeni yani vacibin inkar edeni kafir olmuyor? Cevap. Bunun cevabını şimdi konuşuyoruz. Çünkü farzın kaynağı olan Kur'an ayeti veya farzın kaynağı olan sünnet yani hadisi şerif açık bir şekilde Allah'ın bunun yapılmasını emrettiğini gösteren bir kaynak. Sabah namazı diye bir namazın kılınması gerektiğini açık bir şekilde Allah emretmiştir. Şöyle bir e, tereddüt oluşmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazı diyor ama acaba bu 6 rekat mıdır? 2 rekat mıdır? Yani bu dediği sabah namazı 5'te midir? 9'da mıdır? 11'de midir? Net anlaşılmıyor diyelim. Demiş böyle bir şey. Ama anlaşılmıyor. Sabah namazı için böyle bir şey yok. Çok açık ve seçik bir şekilde güneş doğmadan önce iki rekat sabah namazı kılacaksınız. Allah bunu emrediyor diyor. Buna fıkıh dilinde kat'i delil deniyor. Kat'i Delaleti yani göstermesi bakımından, emrin içeriğini göstermesi bakımından bu delil, kaynak, kat idir. Tereddüt götürmüyor. Allah'ın alkolü yasakladığı kat iyi bir şekilde sabittir. Alkol armut suyuna mı deniyordu, elma suyuna mı deniyordu, sarhoş edene mi, acıtan mı, uykusuzluk verene mi deniyordu diye bir tereddüt yoktur. Çok açık bir şekilde Allah sarhoşluk veren şeyi yasaklamıştır. Bu net anlaşılıyor. Net anlaşılan hükme farz diyoruz. Ama parantez içinde tekrar bu cümleyi açıyoruz. Vacip de farz da ikisi de Kur'an'dan veya hadisten alınmadır. Ama bu farzda çok açık bir şekilde anlaşılıyor ne dedi Allah Teala'nın. Vacibe ait ayet ya da hadise gelince bu netlik bir miktar bozuluyor. Nasıl bozuluyor? Yine elimizdeki Kur'an ayeti, yine elimizdeki e, hadisi şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü ama bunu ayrıntısına girdiğimizde Allah bu hükmü kapalı bırakmış. Mesela örneği bunun kurban ibadetidir. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَارُ Kevser suresinde Allah Teala buyurur: Rabbin için namaz kıl, وَنْحَارُ ve boğazlama yap. Bu boğazlama eğer kurban bayramının Birinci günündeki, ikinci veya üçüncü günündeki kesilen hayvanları boğazlamayı kastediyorsa, o zaman kurban kesmek farz bir ibadettir. Eğer başka şeyler de kastetme ihtimali varsa, mesela haçta da kurban kesiliyor, haç kurbanını mı kastediyor? Adak kurbanını mı kastediyor? Hakika kurbanını mı kastediyor? Bu kurban bayramının birinci gününü mü kastediyor? Başka yine mi kastediyor? Ayette sadece kurban kes ifadesi var. Bu kurban kes ifadesi net bir şekilde kurban bayramı gününde kurban kesmeyi anlatmış. E kurban kes diyor allah Teala. Emir belli. Emretmiş Allah. Dolayısıyla bir müminin kurban kesmesi lazım. Bu emir belli. Ama ne zaman, nerede, nasıl, kim keseceği konusunda Allah açıklama yapmamış. Demek ki alkolü yasaklarken, sabah namazını emrederken Allah net bir üslup kullanmış. Hiç kimseye tereddüt bırakmadan anlaşılır yapmış bunu. Bir hikmetinden dolayı, kendi bildiği bir hikmetten dolayı kurbanı o şekilde açıklamamış allah Sadece kurban keslemiş. Bu kurban kes kelimesi Peygamber aleyhisselamın kendine mi söylenmiş, bütün ümmetine mi söylenmiş, onda da diyelim açıklık yok. İşte bu net bir bilgi olmayınca bu elimizdeki Kur'an'ın emrini bir kenara koymuyoruz, koyamayız. Allah'ın emri bu. Onun yerine ne yapıyoruz? Allah'a kurban emretmiştir. Bu kurban farz değildir, vaciptir diyoruz. Neden? Bu neden çok önemli. Biz bunu da farz yerine koysak, sabah namazı gibi desek, Allah bu kadar açık söylerdi bunu eğer öyle olacak olsaydı. Çünkü sabah namazını inkar eden, aylarca kılmayana kafir diyoruz biz. Sabah namazı gibi kurban ibareti kabul edersen, o gün bozuk para bulamadı adam, yahut da borcunu ödeyecekti, ödedi, para bulamadı, kurban kesemedi, sabah namazı kılmamış gibi oldu adam. Kesmiyorum kurban diyene kafir demen gerekiyor. Allah'ın emrine karşı gelene densin ama, Allah bunu sabah namazı gibi tutmamış. Biz nasıl bunu sabah namazının seviyesine çıkarırız? Aynı şey bayram namazları için de geçerli. "Fesalli li rabbin için namaz kıl." Sabah namazı mıdır, bayram namazı mıdır? Açık değil. Onun için bayram namazına da vacipte diyor. Bundan ne anlıyoruz? Fakihler ince düşünen insanlar oldukları için, çok ince hesap yaptıkları için Hele hele, Hanefi fıkında kılı kırk yarmak denecek şekilde, hani atasözümüz var ya kılı kırk yardı. Yani kılı, oturuyorsun bıçakla kırka bölüyorsun. Hiç kıl, bir daha bölünür mü? Kıl incecik bir şey. Bir böldün diyelim, bir daha bölüyorsun 18 19 20 defa yandan bölüyorsun kılı. Hiç mümkün değil. O kadar ince hesap yapmayı yansıtan bir deyim bu. Ee, Allah'ın yüzde yüz emretmediği bir şeyi %100 dersek vebal olur demişler. E, Emr de var ortada yapmasak o da vebal olur. Ne yapmışlar? Ortasını bulmuşlar. Fıkıh kitaplarında ya da usulü fıkıhta vacibin tarifinde e, denir ki vacip Allah'ın kesin bir şekilde yapılmasını emrettiği şeyin adıdır. Ancak Kur'an veya hadisteki bu vacibin kaynağına ait bilgi farz gibi net olmadığından buna farz değil vacip denmiştir. Bu da farzdan bir puan düşük olması anlamına gelir. Vacip, sünnetten yüksek, farzdan düşük bir puanın adıdır. Usul-u deyimiyle, vacibin kaynağı olan ayet veya hadisin delaleti, zannidir. Kat'i değildir. Farzinki de kat'idir. Kat'i ile ne kastediyoruz hiç? Herkes anlayacak şekilde açık seçiktir farzınki. Vacib'inkinde açıklık yoktur. Ne emredildiğine, nasıl emredildiğine, ne zaman emredildiğine, nerede emredildiği gibi konularda açıklık yoktur. Bu sebeple bütün Fıkıh konularında bir farz olur, bir vacip olur. Sadece abdestin vacipleri yoktur. Abdestin ya farzı vardır, ya sünneti vardır. Neden? Çok açık. Emredilen şeyler, böyle bir tartışma götürecek şeyler değildir abdestte. Zanni olan, yani öyle mi dendi, böyle mi dendi, şu kadar mı dendi, bu kadar mı dendi, denecek bir bölüm yok abdestte. Denenler farz ve sünnet diye listelenmiş. Namazın vacipleri var, e, orucun vacipleri var, haccın vacipleri var, ibadetlerin vacipleri vardır. Peki biz Müslüman bir insan olarak vacibe nasıl bakacağız? Vacibe din olarak bakacağız. Allah'ın emri olarak bakacağız. Yapmamız muhakkak gereken şeyler olarak bakacağız. Yapmayanı ayıplayacağız. Vacibi terk ediyorsun sen. Ama yapmayana kafir demeyeceğiz. İnkar edene de kafir demeyeceğiz. Fakat farzda olsaydı bu, inkar edene kafir diyecektik. Şimdi namazın vaciplerine gelebiliriz. Namazın vacipleri diye bir başlık açtığımızda, Namazın vacipleri şu demek. Namazda bunu yapan sevap kazanacak. Bilerek terk eden günaha girecek. Bilerek terk eden günaha girer. Bu bilerek kelimesini neden kullanıyoruz? Unutursa günaha girmez. Zaten bu ümmetten unutmanın suçu kaldırılmıştır. Elhamdülillah. İnkar edenin inkar etmesinden dolayı, vacibi inkar etmesinden dolayı kafirliği söz konusu değil. Unutarak namazdaki vaciplerden birini, unutarak terk eden, yani terk etmek ne demek? Namazın şimdi biraz sonra sayacağımız vacipleri var. O vacipleri yapmayı unuttu. O şehir secdesi yapar. Seyir secdesi diye bir bölüm namazın seyir secdesi diye bir bölümünde göreceğiz. Seyir secdesi yapar. Bilerek vacibi terk ederse, namazda vacip denen şu işi bilerek terk ederse o namazı yeniden kılar. Ama vaciplerden birini terk eden bilerek, tembelliğinden dolayı üşendi. Mesela Fatiha'yı okuyup vakit geçirmeyeyim düşündü. Allah-u Ekber rüküye gitti. Fatiha'nın tamamını okumak vacip halbuki. Tamamını okumadı. Bu kazara olsaydı, unutarak olsaydı, sev yapacaktı namazın sonunda. Bilerek yaptı. Sonra namazı tekrar kılması lazım. Ama kılmasa da namazı e, kaza etmesi gerekmez. Ne olur? Sevabı eksik bir namaz haline gelmiş olur o. Elbette mümin hiç bu şekilde ibadetiyle oynar mı? Çocukken oynar. Çok zor durumda kalır i̇şte veya canı yanar bir şeyden. Belki öyle bir durumdan dolayı olabilir. Yoksa mümin ibadetiyle maazallah bu şekilde oynamaz. Şimdi neler namazın vacipleridir? Onlara geçebiliriz. Namazın vacipleri. Birinci vacibi, namazın hani farzlarını saymıştık. Şimdi birinci vacibi, namaz kılan kişinin namazda Fatiha'yı kıyamdayken okumasıdır. Ayaktayken Fatiha'yı okumak namazın vacibidir. Şimdi şöyle düşünelim. Biz vaciple ilgili bilgi edindik. Vacip şu şu şu demektir. Şimdi bu Fatiha'ya uyarlayalım bunu. Fakir dedi ki namazın vaciplerinin birincisi Fatiha'yı okumaktır dedi. Ne demiştik vacip için? Yapanı sevap kazanır, yapmayanı günah kazanır, inkar edenine kafir denmez demiştik. Şimdi fakih bize dedi ki, Fatiha'yı namazda okumak namazın vacibidir. Bu hükmü uyarlayalım. Demek ki Fatiha'yı okuyan namazın sevabını kazanacak, okumayan günaha girecek, ben Fatiha okumuyorum. Fil suresini okuyacağım diyen de kafir olmaz. Böylece bir hükme vacip denmesinin ayrıntısı bizi nereye götürüyor? Onu öğrenmiş olduk. Şimdi biz Fıkıh Hanefi mezhebinin yazdığı kitaplardan okuyoruz ama Fıkıh demek ümmeti Muhammed'in bilgisi demek. Dolayısıyla bir de Şafii'i var, Maliki var, Hanbeli fıkhı var. Onlara da e, haşa inkar etmek, yok saymak gibi bir edep dışı hareket yapmayız. Ama biz taakatimiz sadece Hanefi mezebin öğrenmeye yettiği için Hanefi mezebinden yola çıkarak fıkhımızı Allah'ın yardımı ve inayetiyle okuyabiliriz. Şimdi bu Hanefi fıkhına göre Fatiha namazın vacibidir dedik. Vaciplerinden biridir dedik. Diğer mezheplerde namazın farzlarındandır. Diye farzlarındandır. Bu ayrıntıya biz burada giremeyeceğiz. Ama e, elbette diğer fukahanın da bir elindeki dayanağı var. Hadis-i şerifler var. Çok ciddi bir şekilde Fatiha'ya işaret ediyor. E, İmam-ı Azam ve talebelerinin de ellerinde delilleri var. Fıkıh bu zaten. Kim şunu niye dedi, kim bunu niye dedi, uzun uzun araştırılıyor, tartışılıyor. Herkes bir kanaate varıyor. Demek ki Hanefi uleması, Fatiha'yı okumayı emreden ayet ya da hadisler ne varsa, onların karşısında başka bir kaynak daha buldular. İkisini karşılaştırınca baktılar ki Fatiha'nın farz olmaması gerekiyor. Basite de indirilmemesi gerekiyor. Ortadaki hüküm nedir? Vaciptir. Vacip diye kanaat getirmişler. Demek ki namazın birinci vacibi nedir? Fatiha'yı sure-i celilesini okumaktır her vekatında. İkincisi, zam ve sure diyoruz biz Türkçe'de, zam ilave yapmak demek. Maaşa zam deniyor ya. Sure'de Kur'an'daki sure, zam ve sure sure ilavesi yapmak demek. Neye yapılacak bu ilave? Fatiha sure-i celilesine ilave yapılacak İkinci e, fa, vacibi namazın Fatiha'ya kısa bir sure veya kısa bir sure veya üç ayet, üç kısa ayet hangisi olursa. Yani kısa bir sure dediği zaman mesela İhlas suresi, Kevser suresi olur. Üç kısa ayet dediğimizde yine Kevser suresindeki ayetler gibi, Üç kısa ayet ilave. Buna zamm-ı sure diyoruz. E, Fatiha ayrı bir şey. Zamm-ı sure ayrı bir şey. Zamm-ı surede e, bildiğimiz gibi namazın e, farzlarının birinci ve ikinci rekatında gerekiyor sadece. Diğerler, diğer namazların her rekatında gerekiyor. O e, namazın sünnetleri bölümünde ayrıca onu göreceğiz. Üçüncü vacibi namazın bu kıraat dediğimiz Fatiha suresinin ve zammı surelerin okunması e, birinci ve ikinci rekatlarda olacak. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda olsa namazın vacibi terk edilmiş olur. Bu neyi gösteriyor? Üçüncü ve dördüncü rekatlarda, dört rekatlıysa namaz... Kıraatın hükmünün değişeceğini gösteriyor. Namazın sünnetlerinde onu göreceğiz. Üçüncü maddeyi tekrar ediyorum. Yani bir zammı sure okuyacağız ya biz. Bu zammı sureyi dört rekatlı namazın birinci ve ikinci rekatında okuyacağız. İki rekatlı namazların zaten birinci ve ikinci rekatı var. Başka rekatı yok. Ben yani Fil suresini üçüncü rekatta okusam birinci rekat yerine e, namazın vaciplerinden birisini terk etmiş olurum. Önce Fatiha'yı okumak, dördüncü vacip, önce Fatiha'yı okumak, sonra Zamm-ı Sure'yi de okumak, namazın vaciplerindendir. Şimdi siz uzun yıllar namaz kıldığınız için, zaten Fatiha ile başlayıp, Fil Suresi ile namaz kıldığınız için, bu burada niye sayılıyor diye merak edersiniz. Ama size bu öğretilirken namaz, bu şekilde öğretilirken, önce Fatiha'yı oku, sonra Zamm-ı Sure'yi oku, sonra rüküye gittiği, bu vaciptir diye böyle yapılarak öğretildi. İnsan uygulamasını yıllarca yaptığı bir şeyin sonra hükmünü öğrenirken garip geliyor ona. Bunu zaten biliyoruz gibi. Her şeyin yeni olması gerekmiyor. Burada yaptığın işin kaynağını, mantığını öğretmiş oluyor fakih. Niye önce Fatiha'yı okuyorsun? Namazların, beş vakit namazın öğle ve ikincisi Gizli namaz, gizli okunan namazdır. Ee, sabah, akşam, yatsı, e, bayram ve cuma namazları da sesli namazlardır. Buradaki sesten kasıt, imamla kılındığında, cemaatle kılındığında, Fatiha ve zamm surelerin gizli veya sesli okunması demektir. Sesli okumak, yanındaki duyacak kadar ses çıkarmak demek, Sessiz okumak kendin duyacağın kadar sesli okumak demektir. Bunu da ayrıyeten namazın sünnetleri bölümünde yeniden göreceğiz. Yani sessiz okumak demek kendi kendine duyacağın kadar ses çıkarmak demektir. Hepten böyle içinden geçirir gibi okumak sessiz okumak değildir. E, namazda eğer e, Öyle ve ise sessiz okumak vacip. Sabah, akşam, yatsı, bayram ve cuma namazı sesli okumak vaciptir. Bu da namazın beşinci e, vacibidir. Tabii bu sesli veya sessiz e, cemaatle kılınan namaz için geçerli dedik. Altıncısı, namazın Farz gibi ağır şartlarından, vaciplerinden birisi tadil erkandır. tadil erkân. Bazı fakihlere göre namazın farzlarındandır. Bu neyi gösteriyor? Yani bazı fukahanın bunu namazın farzı olarak görmesi meseleye daha ciddi bakılmasını gerektiriyor. Çünkü eğer bu namazın farzıysa inkar edeni kafir siddif sayacağız. ise günahkar diyeceğiz, niye böyle yapıyorsun diye ayıplayacağız ama kafir demeyeceğiz. Her halükarda ta'dil-i erkan", Ta'dil erkan namazın çok önemli bir vacibidir tadil Erken, rukudan kalkınca secdeye gitmeden beklemek demek, iki secde arasında beklemek demek. Yani daha halkça söyleyecek olursak bunu, rukudan kalkar kalkmaz secdeye yuvarlanmamak, iki secdeyi birbirine yapıştırmamak. Buna tadil Erken denir. Bunun da bir ölçüsü var şüphesiz. Semi Allahu limen hamide dediğimiz zaman bu Semi'a kelimesindeki sin harfi rükudan kalkmaya başlarken söylediğimiz bir şey. Semi Allahu limen hamide derken ayakta olmuş oluyoruz. Rabbena ve hamd Rabbena ve hamd Üç kelime söyleyecek kadar ayakta dimdik bekliyoruz. Ama şimdi Allahü derken kalkıyoruz, Hemide ayakta diyoruz. Ayakta sanki Fatiha'yı okuyormuş gibi dimdik beklerken Rabbene Welakel Hamd diyecek kadar beklemek vaciptir. Çünkü oradaki tadilî erkendir. Rabbena وَلَكَ الْحَمْدِ Tabi e, sünnete uyacak olursak bunu biraz daha da uzatıp حَمْدًا كَس۪يرًا ben مُبَارَكًا ف۪يه demek lazım o Ortalama 5 saniye ile 15 saniye arasında rükûden kalkınca beklemek vaciptir. En az 5 saniye diyeyim ben رَبَّنَا وَلَكَ söyleme süreci olarak yani bunu saniyeli anlarız diye söyleyeyim. Ee, biraz daha da uzun olsa hamden kesiran tayyiban mübareken fi sünnet-i uyumuş olur. Çok daha fazlasında da kerahat olur tabii. Yani dakikalarca beklemek ta'dil-i erkan olmaz. Secdeye gittikten sonra birinci secdeden Allahu ekber deyip kalktığımızda Allahu ekber deyip oturuyoruz. Oturma da yine bir beş saniye beklemek gerekiyor. O beş saniye de, ufranek Rabbin'e, ufranek diye de söyleyebiliriz, ufranek, ufranek. Efendimiz Aleyhisselam'ın zikri bu. İki secde arasında oturuyoruz, şöyle etniyatı oturmuş gibi, o arada bir ufranek ediyoruz, yine bir beş saniye gibi geçmiş oluyor vakit, ikinci secdeye gidiyoruz. Buna tadilî erkandır. Bu tadili erkanın neden farz olduğunu anlamamıza yardım eden bir e, olay var. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Mescid-i Nebi'de otururlarken e, bir sahabi geliyor. Efendimiz aleyhisselam ashabıyla oturuyorlar. Çok önemli. E, bilhassa Ramazanlarda teravih kılarken böyle uyduruk çabucak namaz kılıp işte şunu yapacak bunu yapacak diye acele namaz kılanların akıbetini anlatıyor. Mescide yeni geliyor adam. Mescide gelir gelmez yapması gereken ilk görevine tahiyyetül mescid. Mescide selam namazı kılması lazım iki rekat. Adam iki rekat namaz kılıp gelip Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına yanaşıyor. Esselamu Aleyküm Ya Resulallah diyor. Müslüman tabi olarak sünnete uygun bir iş yapmış. Mescide gelmiş, derliklerini çıkarmış, iki rekat mescit namazı kılmış. Peygamber aleyhisselamın yanına gelmiş, selam vermiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu hoş geldin, nasılsın demeden önce dön, namazını kıl, gel sen namaz kılmadın buyurmuş. Adam da herhalde bir rekat eksik kıldın mı düşürdü, ne düşündü geri gitmiş. Aynı şeyi tekrar yapmış. İki rekat namaz kılmış. Gelmiş Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda selam vermiş. Efendimiz dön namaz kılmadın. Namazını kıl gel buyurmuş. Adam bakmış ki bir hata var bunu kestiremiyorum. Ya Resulallah demiş. Yemin olsun bundan başka namaz bilmiyorum. Hatamı öğret neyse hatam ona göre kılayım. Yani düzelteyim de kılayım. Buyurmuş ki Efendimiz bak. Namaza başladın, ruküye gittin ya, rüküden kalktın ya, dimdik bir doğrul şöyle. Bir doğrul, bekle, ondan sonra secdeye git. Secdeden kalkınca da şöyle bir bekle, öbür secdeye öyle git. Neyi tarif etmiş? Teadili erkanı tarif etmiş. Şimdi buradaki fukahanı hükmüne dikkat et. Teadili erken farzdır diyen fakihler git namaz kılmadın sen ifadesinden ne anlamışlar? Demek ki teadili erken çünkü kılmadığındaki kusuru abdestin yoktu dememiş. Tadil erken yapmadın demiş. Demek ki bu namazı yok yapacak kadar ağır bir hata. Tadil erken sız kılmak. Diğerleri de demişler ki e, bu bu şekilde yani o adama namaz kılmak için belki öğretildi. Diğer şartlarında aleyhissalatü Efendimiz bunu saymıyor. O zatın ki çok hızlıydı herhalde. Belki onun için oldu diye. Tehdit niyetiyle söylemiş olabilir diye vacip demişler. Ama vacip de olsa nihayet bu Allah'ın emri. Demek ki namazın tadil erkansız kılınması namazı yok yapacak kadar büyük bir suç. Tekrar ediyoruz. Tadil erken ruku'dan kalkınca seni lill-men hamide yolda diyoruz. Ayağa kalkınca duruyoruz. Rabbena ve lekel hamd hamdan kesiran tayyiban mubarakan deyip Allahu ekber diye secdeye gidiyoruz. Secdeden Allahu ekber diye kalkıyoruz. İkinci secdeye gitmeden et okumak için oturmuş gibi oturuyoruz. En azından gufrânek diyoruz. Üç saniye, beş saniye geçiyor. Allahu Ekber deyip secdeye tekrar gidiyoruz. Bu namazın nesidir? Vaciplerinden bir vaciptir. Dört rekağıtlı namazların eee Birinci oturuşu da namazın vaciplerindendir. Peki, son oturuş nedir? Onu farzlarından saymıştık. Dört reka ikinci oturuşu. İki reka namazının da birinci oturuşu son oturuş olduğu için o otomatik olarak zaten farzlıdır namazın. Dolayısıyla onu terk ettiğin zaman namaz gider. Ama dört reka bir namazın İkinci rekatındaki birinci oturuşu unutarak kılmayan sev sevde yapar. Sev secdeyi de unutursa namazına bir zararı yok. Tembellikten de kalksa namazı iade eder. Namazı iade etmesi de yine namaz kılmış olur. Çünkü o birinci oturuş, dört veya üç rekatlı bir namazın birinci oturuşu namazın farzlarından değildir. Vaciplerinden olmasının bu ayrıntısı olur birinci oturuşta ve ikinci oturuşta ettehiyatı dediğimiz teşeħüt duası deniyor buna teşeħüt duasını okumak vaciptir ettehiyatüllâhi ve sallâwatu ve tâbiyât. Assalamu alaykum ayyuhan Nabi ve rahmetüllâhi ve barakatuh. Assalamu alayna ve ala Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bu şekilde buna teşehhüd deniyor. Adı böyle. Bu namazın vaciplerindendir. Bir başka namazın vacibi burnu burnu alınla beraber şey koymak namazın vaciplerinden. Şimdi burun kelimesi buraya nereden ilave edildi? Zaten secde alın üzerine yapılıyor o bir farz. Burnu vacip olarak koyuyor Dolayısıyla burnunu değdirmeden yere şeyde yapmış olsa birisi ne hatası yapmış olur? Vacip hatası yapmış olur. Bunu unuttuğunu anlasa sev secde gerekir bundan dolayı. Dört rekaattı veya üç rekaattı namazın. Yani iki oturuşlu namazın. Namazlarda ya bir oturuş vardır, iki rekaattıysa. iki rekaattan fazlaysa namaz, onda muhakkak birden fazla teşehhüt vardır. Oturuş demeyelim artık, teşehhüt vardır diyelim. Teşehhütte ettehiyyatü bittikten sonra, yani teşehhüt duası bittikten sonra, Gecikmeden üçüncü rekata kalkmak da vaciptir. Bu gecikme ile kasıt ne? diye başladık, okuduk, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü abduhu ve resuluhu dedik. Sonra dördüncü yani son rekat olsaydı Allahumma salli ala Muhammedin diye okumaya devam edecektik. Peşinde bir üçüncü rekatımız olduğu için okumuyoruz. Salli Barik okumuyoruz. Salli Bariki başlasak, okusak üçüncü rekat gecikir. Bu yaşadı anne Muhammed'e Abdullah Sülü Allahu Ekber üçüncü rekatı katmak lazım. Burada bir gecikme, üçüncü rekatı geciktirme olduğu zaman sevseccesi gerekir. Neden sevseccesi gerekiyor? Çünkü Birinci oturuştan sonra üçüncü rekatı geciktirmemek vacipti. Unutarak Allah'a salli ala Muhammedin ve ala Al Muhammed keman sallayt ala İbrahim e ve ala ala İbrahim dedin. Üçüncü rekatı geciktirdiğin için hemen Allahu Ekber deyip kalkacaksın ama üçüncü rekata kalkacaksın. Dördüncü rekattan yani son oturuştan selamdan sonra da şey secdesi yapacaksın. Neden? Çünkü üçüncü rekatı geciktirmemek gerekiyor. Bunun bir istisnası var. Aslı iki rekat olan namazların, ki nafile namazlar bunlar, teravih namazı mesela, aslı iki rekattır. İkindiden ve yasıdan önce kılınan sünnetler iki rekattır. Onlar salli barikle beraber kılınır. Çünkü o namaz zaten iki rekat. Üçüncü rekata kalktığımızda e, salli barik Den sonra kalktığımızda istiftah ile yani Sübhanekallahu'nun duası ile başlıyoruz. Evet. Demek ki bunlar tekrar sev-i konularında karşımıza çıkacak. Fıkıhtan sev-i meselelerini incelerken bu hatalar hep tekrar karşımıza çıkacak. Namazı bitirebilmek için Esselam Aleykum ve Rahmetullah demek de namazın vacipleri. Yani esselamu e, Aleyküm ve rahmetullahi selam değildir ama esselam desen de o vacip yerini bulmuş oluyor. Her halükarda selamla namazdan çıkmak namazın e, vaciplerindendir. E, vitir namazında üçüncü rekatta kunut yapmak da e, namazın vaciplerindendir. Üçüncü rekatta elli rüküden önce kaldırıp diye başlayan duanın anladı kunut duasıdır. Bu e, namazın e, vacip olan işlerindendir. Ebu Hanife'nin mezhebine göre. Rahmetullahi aleyh. E, bayram namazlarında, iki rekattir bayram namazı, onu da görürüz. Bayram namazında, e, birinci rekatta üç, ikinci rekatta üç olmak üzere altı tane fazladan tekbir getirilir. Birinci rekatta imam Sübhaneke'yi okuduktan sonra üç defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber der. Ondan sonra e... ikinci rekatta Fatiha ve Vammı Sure'den sonra rüküye gitmeden yine üç defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber der. Rüküye öyle gider. Böylece bayram namazında bayramın farkı olarak altı tekbir alınmış olur. Bu tekbirler de namazın vaciplerindendir. Namazın başlangıcındaki iftitaht tekbiyenin Allahu Ekber şeklinde söylenmesi de namazın vaciplerindendir. Ama iftitaht yani Allah sözüyle başlamak namazın farzıydı. Bu bildiğimiz tekbir, bir Allahu Ekbar diye tekbir şeklinde getirilmesi namazın vaciplerindendir. Namazın sesli ve sessizliğinden bahsetmiştik. Cuma namazı, bayram namazı, teravih namazı, Ramazan'da kılınan, cemaatle kılınan e, vitir namazı e, estağfurullah, cemaatle kılınan evet vitir namazı ve akşam, yatsı, sabah namazlarında açık okumak vaciptir. Demiştik. E, öğlen ve ikindi namazlarında da gizli okumak vaciptir. Dolayısıyla sesli okuması halinde e, ne yapabilir? Yani sesli, öğlende sesli okudu zamm Sureyi. Bu seyir sevdiği gerektirir. Bir hatadır. Tek başına namaz kılan bir hüküm de kullanmış olalım bu arada. Tek başına namaz kılan imam gibi sesli okur mu yatsıda? veya e, ikindi sessiz mi okur? Bu konularda tek başına namaz kılan serbesttir. Mesela yastı namazını evde kılarken insan sesli okusa, camide cemaatle okur gibi serbesttir. Yani öyle sesli de olur, sessiz de olur. E, cemaatle kılıyorsa zaten sesli okuması gerekiyor. Şimdi namazın Vaciplerini konuştuk. Önce vacibin ne anlamlara geldiğini konuştuk. da arasındaki farkı konuştuk. Dedik ki farz ve vacip allah Teala'nın emretmesi bakımından aynıdır. Şu kadar ki farzı emrederken ki uslubu, vacibi emrederken ki uslubuna göre daha açık olduğu için ona işareti kesin hüküm manasında farz denmiş, kat'idir denmiş. Ama vacipte bu işaret sanki biraz daha zor anlaşılıyor gibi olduğundan ona da zannî yani tartışmalı delaleti işaret ettiği hüküm tartışma götürebilir bakımından zanni denmiştir. Müslüman için. İkisi de aynıdır. allah Teala'dan sevap kazanmak isteyen bir Müslüman sünnet, müstehap, farz, vacip, ayırmaz. Bunalır, sıkışır, zorda kalırsa, yapamayacak olursa önceliği farzlara verir. Farzlardan eksiğim olmasın diye yoğun gayret gösterir. Farzları e, aşarsa, yani farzlardan sonra saat bir pozisyon bulursa vaciplere yoğunlaşır. Vaciplerden de e, bir e, yoğunluk fırsatı kalırsa sünnetlere geçer. Yani hedefinde Müslümanın farz, vacip, sünnet, müstehab, mendüpti ayırmamak vardır. Böyle bir şey hepsini yapabilmek vardır. Ama tıpkı önce bir ev sonra o evin içindeki ayrıntılar, daha sonra daha küçük ayrıntılar Dediği gibi yaşarken insanların mümin de önce farzları kurtarır. Farzlardan sonra vacipleri kurtarır. Vaciplerden sonra sünnetler, müstehaplar, edepler hepsine riayet etmeye mümkün olduğu kadar gayreti de. Namazımız da böyle. Bu genel hayatımızın kuralıydı. Namazımız da böyle. Nasıl böyle? Bir defa namazın farzlarına çok titiziz. Ama farzlar çok titiz. Farz olmadı mı namaz yok gibi bakacağız. Sonra namazın vaciplerine çok titizlik göstereceğiz. Sonra sünnetlerine, edeplerine titizlik göstereceğiz. Elbette hepsini yapmak en büyük hedefimiz olacak ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kıldığının kopyaçını yapmaya çalışacağız. Beceremezsek farzlardan değil daha aşağıdakilerden hiç olmasın. eee olsun. Yani mümkünse farzı can damarı gibi göreceğiz inşallah. Mustafa sallallahu ve selleme ala seyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn.